Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can, günaydın. Suriye, bugün... Evet, bugün programın ismiyle müsamaha bir iş yapacağız galiba, öyle anlaşılıyor Evet, Suriye. nereye doğru değil mi? Nereye doğru abi? Evet, Suriye'de çok çeşitli değişen senaryolar var. Bir de tabii çok ciddi bir mülteci meselesi, meselesi giderek var. büyüyor. Evet. Fakat bütün bunlara girmeden bir şeyin altını çizerek başlayalım istersen. Dikkat etmişsindir. Bu mesele yani Suriye'nin bölünmesi meselesi ve bu çerçevede kuzey doğusunda kurulması muhtemel yeni bir Kürt oluşumu diyelim öyle deniyor ya ee, öyle bir evet. öfemiz vardı bir zamanlar biliyorsun Kürdistan bölgesel yönetimiyle alakalı olarak da bir oluşum yani bu oluşumun haberi dikkat edersen Türk medyasında sadece son bir haftadır var ve sanki böyle bir şey yokmuş birdenbire yani gökten zembille inmiş gibi bir haleti ruhiye E, hakim e, Türkiye'de medyaya yani akıl alır gibi değil yani Çok bu mesele aslında <gülüyor> ya daha önce defalarca mesela çeşitli vesilelerle konuşma fırsatı bulduk ama medyada yer almıyor bu yok Ve son bir haftadır var dikkat edersen evet. çünkü bıçak kemiğe dayandı Ve, ya Hep aynı hikaye yani bu, bu işte öngörü değil mi siyaset yok işte derinlik şu bu falan nerede Allah aşkına yani. Bir de kamuoyunu hazırlamak lazım böyle şeylere yani. Şimdiden sen Türkiye'deki e, milliyetçi kamuoyunun vereceği tepkiyi düşünebiliyor musun? Yani. Evet. Yani evet. Anca. Görmezden bıçak... gelme üzerine kurulu bir... Yani bu gerçekler planlara uymadığı zaman ha, evet. planları iptal ediyoruz biz. Hay Allah. Ha. Halbuki e, yani yıllardır bilinen bir şey bu bir kere e, veya görmezden gelinen bir şey. E, e, bir akademisyen geçmişti aylar önce buradan e, Princeton'dan. E, ben de sormuştum ne ne oluyor orada diye gidiyor çünkü oralara. Valla orayı PKK'yı yönetiyor demişti bana. Yani de böyle ağzım evet. açısı atmıştı. Yani orada kandil gibi bir e, durum söz konusu değil. Orada PKK veya işte onun e, yerel e, yani Suriye'deki e, uzantısı veya işte ortağı neyse olan PYD, yani bu Demokratik Birlik Partisi, orayı yönetiyor demişti. ...bu akademisyen... E, ben, ben de, ...aylar önce bu ama yani... ...ne, evet, ne olacak... Bana aramızda, yani, ...mikrofonda konuşmamıştık bunu ama galiba... E, ...aramızda konuşmuştuk... söylemiştim bana... ...şimdi... E, ...Kamışlı... E, ...yani bizim cilve gözünün karşısı yanılmıyorsam değil mi... Evet. ...Kamışlı... E, ...ki orası Kürt yani... Kamışlı o, ...Kamışlı o... ...o tamam ya bayrak falan meselesi var ya... Işte ...söz konusu değildir diye açıklamalar geldi... Suriye bayrağının dışında bayrak kabul edilemez dedi birisi mesela. Yahu sana ne? <gülüyor> Suriye orada ne? Yani neyse değil mi? Evet. Ee, arkadan kuş, bu, okudum biraz. E, dört kent daha e, tırnak içinde düşmüş. E, Kobani, Afrin, e, Cinderes ve Derika Hemko e, adlı kasabalar herhalde bunlar. Ondan sonra bunlar tamamen bu... E, yani Suriyeli Kürtlerin kontrolünde. Şimdi oraya da bir bakalım kim bunlar Yani ağırlıklı grup yani bu çekim merkezi bu PYD yani Demokratik Birlik Partisi yani PKK ile birlikte hareket eden veya onun Suriye uzantısı artı bu Kurdish National Council denilen yani Kürt Ulusal Konseyi veya Meclisi 10 küçük partiden oluşuyor. Geçen ay Haziran'da Barzani PYD ile bu e, Kürt Milli Konseyi'ni bir araya getirdi ve birlikte çalışın dedi. Bu e, önemli bir hamleydi çünkü katiyen anlaşamıyor bunlar e, aralarında. E, bir de geçenlerde e, onu işte taraf e, haber yapmıştı. E, bir küçük öncü e, peşmerge grubu gitti oraya ama Yani öyle e, herhalde orada e, irtibat e, subayı e, görevi yapacaklar yani yoksa orada böyle bir işgal veya e, daha farklı bir durum oraya birebir müdahale söz konusu değil bu. E, Ama yani hakikaten, yani ya bunun adı var ya, Kürdistan-ı Rojava diyor Kürtler buraya. Yani Batı Kürdistan diyorlar. Yani bu yeni bir yer değil yani burası Türkiye'nin yeni keşfettiği. Evet, ama Türkiye ama kendi büyük bir Kürt nüfusu olduğunu da nispeten yeni keşfettiği için. Doğru anca değil mi? Normaldir yani bu şekilde. Şimdi bu Suriye Ulusal Meclisi'nin başına Türkiye... Amerika'da yaşayan e, bir Kürt'ü e, getirdi biliyorsun. Hani orada Türkiye'nin e, dahli önemli. Abdülbasit Siyeda yani bu şimdi bütün bu Suriye'de olup biteni koordine ettiği varsayılan e, e, Suriye Ulusal Meclisi'nin başında bir Kürt var. Ama bütün bunlar tabii yani o Kürt bu Kürt yani oradaki e, dengeyi değiştirecek kapasitede değil. Ama bunun Yani Türkiye'nin Suriye'ye bakıldığında bir numaralı sorunu olduğu aşikar. Yoksa Türkiye'nin derdi, yani, yani hükümetin derdi benim gördüğüm kadarıyla oraya böyle bir işte e, demokrasi getirmek falan değil. Tabi burada çok büyük bir e, tehlike e, var ufukta. Yani etnik ve dinsel e, temelde, E, kurulabilecek 3 tane devletçikten söz ediliyor artık yani ki bu bence bir kabus senaryosu. E, düşünebiliyor musun? Yani e, sykes pico öncesi bu <gülüyor> veya Osmanlı e, ki onlar devletçik bile değildi yani e, Osmanlı'ya bir anlamda geri dönüş. Yani herkesin evli evine, köylü köyüne birlikte yaşamanın mümkün olmadığı bir Suriye. Şimdi bunun ön emareleri var. Bununla ilgili de bir iki yazı vardı basında. Bu Laskiye Cumhuriyeti meselesi. Yani o da yeni değil. Yani Yaşar Bey, Yaşar Yakış tarafta da aylar önce sözünü etmişti. Evet Neşe Düzen'le yaptı. Yaptı röportajda fakat... Evet. Yani bugüne baktığımızda olur mu olmaz mı falan tabii ben... Yani, Askeri e, uzman e, falan değiliz ama e, şöyle bir şey görüyorum. Bu Hizbullah'ın e, lideri, Lübnan'daki Hizbullah'ın lideri e, Nasrallah yani bu adam atıyor, tutuyor, bağırıyor, ediyor falan ama bu deli değil biliyorsun. Yani e, bildi, ve o kadar kendinden emin konuşuyor ki şu sıralarda e, o da Şii biliyorsun. Yani ve Birebir Bağız rejimiyle hareket eden e, bir siyasi şahsiyet. Hatta ondan yardım aldığını da geçenlerden açıkça söyledi evet. Nasrallah evet. ilk defa. Yani Nasrallah'ın bu kadar emin konuşması, <gülüyor> yani orada e, bu Laskiye Cumhuriyeti'ne doğru bir gidişat <gülüyor> olduğunu söylüyor bana açıkçası. E, çünkü başka çare de, çünkü %10'de e, Hristiyan nüfusu var biliyorsunuz. Yahudi kalmadı tabii. Ee, Suriye'de ama %10'luk bir Hristiyan nüfus var Mağruni, Ermeni Yani Laskıya derken e, Orada gene Esad'ın Bulunduğu Alevilerin e, Kuracağı bir ayrı Rus devlet Musayri'lerin de. Evet <gülüyor> Eee şimdi bunun karşılığında yani kim ne yapıyor falan bunları engellemek mümkün mü değil mi? Tabii o da ayrı konu. Yani buradaki kim girip de bunu engelleyebilir ki? Tabii kabus senaryosu dediğim. Yani bu üç devletin bir arada ya veya devletçiğin veya otonom bölgenin neyse birlikte yaşayıp yaşayamayacağı. yani herhalde eee yeniden bir Suriye kurulana kadar böyle bir fiili duruma doğru gidiyor iş e, bu fiili durum tabi Türkiye'nin çok başını ağrıtıyor yani tekrar başa dönecek olursak Kürt meselesi üzerinden Zira işte artık herkesin e, sırayla dile getirdiği gibi bir ikinci e, güneyde bir ikinci Kürdistan e, kuruluyor yani e, orada ister istemez Bu noktada bir saniye bir ufak parantez açarsam, Kamil Erdoğdu BBC Türkçe'den şeyle konuşmuş, Özgür Gündem Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Hüseyin Aykol'la ve sizce bundan sonra Suriye'de neler olacak sorusuna da şöyle cevap vermiş Hüseyin Aykol. Bana göre Suriye 3'e bölünecek. Esad en son ona oynayacak. Yani bir Alevi devleti, bir Sünni devleti ve bir Kürt devleti olacak. Böyle bir formülle Rusya üstlerini koruyacaktır. Hem de yeni Suriye'de Sün Sünnilerle Nusariler arasında kanlı çatışmaların, öc almaların önüne geçilebilir. Evet. AKP de bunu istemiyor. Çünkü Suriye bölünürse Kürtlerin mutlaka özel bir bölgesi olacak. E yani o iş oraya doğru gidiyor. Yani evet. üstelik... Yani Irak Kürtlerinden farkı e, birebir akraba Türkiye Kürtleri ile Suriye Kürtleri. Onlar da kırmancı konuşuyor biliyorsun. Sorani değil yani Irak Kürtleri gibi. Ve e, geçenlerde biri, bir, birisi şöyle bir bilgi veriyordu. Yani 1984'ten bu yana bu e, yani Kürt çatışmasında ölen e, silahlı Kürtlerin arasında 5000'i Suriyeli Kürt diyordu. Beş bin. Hakkımı evet. duyuyor musun? Evet. Tüyler ürpertici evet. yani. yani. Demek ki orada bir ya yani Bunu devletin bilmemesi mümkün değil. yani <gülüyor> Değil mi? Evet. Yani, ama işte mış gibi yapıp yani sorun yok. <gülüyor> bildiğimiz yolda devam edelim şeklinde ilerlenmiş yani. Bu o demek çünkü. Evet. Bu Abdül Basit Siya yani da Türkiye'nin yapabileceği de çok sınırlı onun için bu, buraya geliyorum. Yani şimdi bu Abdül Basit Siya da geçen gün Ankara'daydı. Dün pazartesi Ankara'daydı. Ee, yani Suriye Ulusal Meclisi'nin bu misaki milli yani onların misaki milli Suriye'nin misaki millisinin Türkiye tarafından yazıldığını da biliyoruz. Ama işte yani bu diplomasinin dışında ne yapılabilir? orası e, orada büyük soru işaretleri var. Zira dediğim gibi yani burada bir e, görülmeyen ama artık görülür hale gelen bir simbiyoz var. E, yani Türkiyeli Kürtlerle eee Suriyeli Kürtler arasında PKK üzerinden üstelik. Şimdi bu düşünebiliyor musun? Kabusu yani hükümet açısından ve yani Türkiye devleti açısından. E, bu bu bayağı bir, bir iş yani bunu bunu yönetebilmek Kolay değil ama Barzani'nin e, ve, ve Talabani'nin, Talabani geçen gün, e, geçen hafta ortaya bir laf etti. E, Kürt devleti olmaz, yaşayamaz falan gibi bir şeyler söyledi. Ortaya konuştu ama. Yani sadece e, Irak, Kürdistan'ı e, bağlamında değil. Yani burada Suriye'yi de işaret ediyordu bence. Ve... E, hakikaten bu, bu çok zor tabi yani böyle bir e, idarenin orada ama dediğim gibi fiilen bir işte muhtariyet bugün olduğu gibi e, şeyle bağlantı halinde e, tabi Irak yani Barzani ile Irak Kürdistan ile bağlantı halinde bir muhtariyet aslında aslında yani e, bu çok büyük bir fırsat olabilir Türkiye açısından çünkü Türkiye'nin Irak Kürtleriyle olan iyi ilişkisi eğer Suriye'ye de teşmil edilebilirse yani oraya yansıtılabilirse orayı da eee kavrayabilirse tabii buradan çok farklı bir dinamik çıkar ortaya. Yani çünkü bu bölgede e, Suriye Kürtlerinin elinden tutabilecek yani orayı e, geliştirebilecek işte değil mi? Yani normalleştirebilecek eee Siyasi anlamda söylemiyorum. Ee, yani iktisaden ve içtimaen normalleştirebilecek güç Türkiye. Yani, Aynı Irak'ta olduğu gibi. yani Onların e, şeylerine karışmayarak tabii işlerine karışmayarak e, orayı dünyayı açabilecek. İşte, evet yani. o zaman de, tabii b, b, çok yani, farklı olur. E, evet bütün Kürtlerin de <gülüyor> birleşmesi için. Türkiye'ye bir... de yansır tabii evet, bu. yani Türkiye'deki şey. Kürt çatışmasının e, tabii Benim yani bu olumlu olmak gerekirse pembe senaryo bu. Ha, evet, bunu, fakat bu... tabi mesela Erdoğan'ın da daha dün yaptığı açıklamada <gülüyor> buna eyvallah diyecek halimiz yok. Gerekirse müdahale ederiz demesi. Yani Suriye'ye askeri operasyon muhtemel diye bir Allah özel Allah. televizyonda sansürsüz adlı programında çıkmış. Evet. Ve bunları anlat, söylemiş. Yani Kanal 24'te. Allah maaf. Yani Allah hakikaten e, orada çok çok kötü olur. Çünkü e, o sınır Irak sınırı gibi de değil dümdüz biliyorsun. Yani orada işte mayınların dışında bir şey bir engel yok. Yani o mayınların bir, bir, bir çoğunları evet. temizlendi bildiğim kadarıyla. Ee, yani bunu e, bu çok ciddi bir kriz. Çok ciddi bir, e, bir, bir, bir gelişme. E, yeni de değil. Ama bunu yönetebilecek kapasite var mı? Ee, yok. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin illaki devrede olduğunu düşünüyorum. Mümkün değil başka türlü. Herhalde Fransa'da bir ucundan tutuyordur Suriye ilişkisi bağlamında. Dolayısıyla, şu Rusya zaten e, işin içinde. E, dolayısıyla Türkiye burada tek, e, Ahmet Davutoğlu'nun lafını alır, e, kullanırsak, tek oyun kurucu değil yani. Onu da unutmayalım. Evet. Bu... Beş sınır kapısının dördü artık şeyin yani muhaliflerin yani Kürtler dahil muhaliflerin elinde tabii bir de şeyi de unutmamak lazım Kürtlerden söz ederken yani bugüne kadar Kürtler her zaman Esad kartını oynadılar. Bir de işin bir öyle bir boyutu var yani tam düşmanımın düşmanı durumu yani bugünkü Kürtlerin içinde bulunduğu durum yani. Yani Suriye Kürtleri her zaman kullandığı bir şekilde değil mi? 1998 Adana Mutabakatı'na varana kadar ondan sonra devam etti mi etmedi mi bilmiyoruz ama etmediği söyleniyor. Ama yani Esad e, ile Kürtler aslında e, Türkiye'ye karşı e, ortaklar bir yerde. Bunu da unutmamak lazım. Şimdi tabii e, şeyler, evler ayrılıyor diyelim. Böyle bir gidişat var. Bir de Türkmenler var biliyorsun değil mi? evet. O nedir? ya Orada işte 1500 tane Türkmen bulmuşlar. Her tarafta var Türkmenler. Bu Türkmen denilenler biliyorsun umumiyetle 1514 sonrasında yani e, çaldıran sonrasında Anadolu'nun Yavuz Selim'in seferisi önüne Anadolu'nun Şii'den evet. temizlenmesi veya işte temizlenebildiği kadar tırnak içerisinde temizlenmesi sürecinde ...canını kurtarıp güneye atanlar... ...bunlar aslında. Bunlar Şii... ...Irak'takiler de öyle. Çoğunluğu Şii... ...ve bunlar... E, ...Türk ve Sünniydi deyince... E, ...böyle... ...şeye giren, transa giren falan... ...insanlar diye anlatırlar. Evet pek büyük bir heyecan duymuyorlar. Hakikati, sureti Katiye'de. Evet. Ama onlardan bulmuşlar 1500 tane... E, ...soydaş diye getirip... ...o Suriyeliler için... ...Antep'te yapılmış olan kampa yerleştirmişler bunları bilmiyorum tabi yani daha mı kaliteli neyse Suri, Araplar da ayaklanmış tabi <gülüyor> 45 bini buldu bu arada tabi rakam göçmen ne yani, sayısı yani şey mülteci, mülteci. mülteci sayısı mülteci sayısı onların resmi adı misafir Türkiye'de biliyorsun Bu evet. kavram hiçbir yerde yok yani dünyanın hiçbir yerinde yok. Uluslararası hukukta da yok, uluslararası mülteci hukukunda da yok ama öyle. Yani ben maalesef gene hükümetin bütün iyi niyetine rağmen Vandaki egzersizi tekrarladığı kanaatindeyim. İnşallah yanılıyorumdur. Ne yani, demek? Ne demek bu? Vandaki işte dedi, dedi ya, e, biz dedi baktık dedi kendi başımıza Van depreminden sonra işin içinden çıkabilir miyiz? demiştiye Bakanım Birekim demişti. Eee Ondan sonra rezil rüspahi oldular. İnsanlar daha fena ölmeye başladı falan. Ondan sonra uluslararası yardım gelsin demek zorunda kaldılar hatırlasana. Evet evet hatırlıyorum. Başbakan yardımcı mıydı yoksa İçişleri Bakanı mıydı şimdi onu hatırlamaya çalışıyor. <gülüyor> yok yok İçişleri Bakanı değildi. değildi evet. Başka birisiydi. Ondan sonra yani o biraz öyle bir durum var bu mülteci ağırlama konusunda. Bu teknik bir konu. Yani bu böyle... E, e, bir kere her önüne gelenin yapabileceği bir konu değil. Mülteciler suçlu değil. de Öyle bir e, yaklaşım var. Yani o dikenli teller ardında duruyor adamlar. Ne yapmış ki adam ya? Yani zaten kaçmış şey. işte ben canını kurtarmak için değil mi? O suçlu muamelesi bu çok yaygındır böyle bir şey. Ya sen memleketini terk ettiysen muhakkak kötü bir şey yapmışsındır hmm gibi bir yaklaşım vardır biliyorsun bu mültecilere karşı. Bir oda var, işte su veriliyor bilmem ne, yani şey aslında Ramazan'da bir e, işte iyilik yapılıyor e, diyelim. <gülüyor> bu arada bir yıl oldu, yani geçen sene de Ramazan'dı biliyorsun <gülüyor> ama e, bu illaki bu uluslararası uzmanlığa, Ee, gerek e, var bence mültecilerin e, oradaki bekası açısından çünkü e, daha artacaktır yani bu eğer yani gidişat Türkiye hiç iyi yönde değil e, Esad gittikçe kontrolü kaybediyor dediğim gibi işte bu e, Kürt bölgesinde dahi e, kentler ardı ardına e, <gülüyor> bu BYD'nin eline geçiyormuş e, eh Yani herkes silahlı orada. Onu da onu da söyleyeyim. Dolayısıyla yani bu mülteci e, akımı e, artabilir önümüzdeki aylarda. Cengiz Bey, bir soru da ben sorabilir miyim acaba? Tabii. yakın zamanda e, Esad'ın en yakın arkadaşı olarak dile getirilen bir e, komutan da e, asker Geldi. gelmişti. Men Men Menaftas'ın dün bir açıklaması oldu. Yani daha çok yorumlar buna şu, şu şekildeydi. Menafthlas isyancılara katıldım demiyor da isyancılara ya yani muhaliflere gelin bana katılın diyormuş gibi bir e, algı yaratmaya çalışıyor denildi arkasından bu konuşmanın. Bu Menafthlas konusunda acaba ne söyleyebiliriz? Valla benim bildiğim şu çok önemli bir isim. Çok üstü düzey. Biraz bu işte Mahmut Cibril yani Libya senaryoları gibi bu. Yani Libya'da da Sonuçta bugün Libya'yı yönetenlerin hepsi eski Kaddafi'nin yani Kaddafi eski adamları. Yani bir şekilde istifa etmiş ondan kopmuş olan insanlar. Bu Tlas için de aynı şey söz konusu. Fransızlara çok yakındır. O Zaten Türkiye'den hemen geldi Türkiye'ye geçti hemen atladı Fransa'ya gitti biliyorsunuz Paris'te. Dolayısıyla oradan bir koordinasyon yani bu kaos sonrası Suriye için bir e, çare olarak e, dizayn ediliyor olabilir hem Fransa hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından eminim Türkiye'nin de Türkiye'de de yani hükümetle de ilişki halindedir. Evet yani bu çok tipik bir işte Orta Doğu diplomasi evet. karmaşası bu. Ama e, senin dediğin önemliydi eğer bundan bir şer e, yerine Hayır şerin içinden bir hayır çıkartmak mümkün olabilir. O, eğer mümkün. Evet. Tamamen mümkün ve tamamen Türkiye'ye bakıyor. Yani, tamamen hükümete bakıyor. Yani ama yani bu işte başbakanın bu konuda söylediğinde duyuyorsun yani. Evet, o sert atarak bu böyle kolay gibi görünmüyor. Zaten bu sıralarda pek durum mu yönetebilme yeteneği yetileri konusunda iktidarın Yok. ciddi tereddütler Yok. var. giderek Onu... zorlaşıyor. Evet, giderek zorlaşıyor. <gülüyor> Peki, ne ayılara vesile. Çok, <gülüyor> Çok teşekkürler. Görüşürüz. <gülüyor> Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41